Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Vessalatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve ashabihi ecmain. Son olarak namazın mekruhlarını okumuş iddik. Bugün de nasip olursa namazda kişinin abdestinin bozulması durumunda ne yapmalıdır? Bunun İmam veya münferit olması sonucu değiştirir mi? Keza e, namaz içinde kişinin uykuya dalması ve uyku esnasında abdestini bozacak bir takım hal ve hareketlerin vuku bulması. Keza namaz içinde kişinin gerek kasıtlı veya kasıtsız konuşması, gülmesi e, gibi bir takım meseleleri okuyacağız. Ve son olarak da İsna-i denilen 12 mesele ki, Ebu Hanife ve İmameyn, Allah hepsine rahmet eylesin, arasında görüş ayrılığı olan 12 mesele. E, bu 12 meseleden Ebu Hanife'nin namaza dair e, farz olarak algıladığı nedir? Bu konuda Ebu Said el-Berda'i ile onun talebesi olan Ebu'l-Hasan el-Kerhi arasındaki görüş farklılığında inşallah gücümüz nispetince beyan etmeye gayret edeceğiz. Ve böylece eda meselesi yani eda konusu bitmiş olacak. Malumunuz namazı vaktinde kılmaya eda, vaktinden sonra kılmaya kaza denir. Bugünkü derste dahil olmak suretiyle okuduğumuz ve okuyacağımız ders edaya dairdir. Nasip olursa bu konu bittikten sonra da önümüzdeki derslerde kazadan başlayacağız. Bir namazın kazası nasıl olmalıdır? Bir namazın kazaya kalması ne demektir? Bu gibi soruları inşallah hep beraber cevap arayacağız. Birinci başlığımız el hadesü fıssalati namazda kişinin abdestinin bozulması. Tabi bu konuya girmeden önce imama uyan kimse hakkında üç merhale, üç konum söz konusudur. Bu insan ya müdriktir, ya lahiktir veya mesbuktur. Ne demek? Müdrik Birinci rekattan itibaren imamla beraber namaza başlayıp ve selam ile beraber imamda namazdan çıkan kimsedir. Yani namazın başından sonuna kadar arada herhangi bir fasıla vermeksizin imam efendiye iktida edip ve namazını bitiren kimseye müdrik denir. Ki müdrikin durumu namazın arka, e, imamın arkasında olması hasebiyle kıraat yapmayacaktır. Sadece subhaneke duasını okuduktan sonra bekleyecek. İmamın kıraatı onun kıraatıdır. Teşehitler de yapacaktır. salli barik dualarını okuyacaktır. Bir de lahik vardır ki nasip olursa bugünkü dersimiz buna yöneliktir. Nedir lahik? İlk rekatı imamla beraber namaza yetişmiş. Yani illa iftida tekbiri olması şart değildir. Çünkü rekatın rükusuna yetiştiği zaman bir insan o rekatı yakaladı kabul edilir. Dolayısıyla bu kimse de ilk rekatı imamla beraber namaza başlamış, girmiş. Ancak namaz içindeyken bir nedenden dolayı arada bir fasıl olmuş. Örneklendirecek olursak öğle namazını kılıyor. E, İftidah tekbir imamla beraber alıyor. Birinci rekatı kılarken ikinci rekatta teşehhüde oturuyorlar ve teşehhüde kişi uyuyakalıyor. İmam efendi üçüncü rekata kalkıyor. Ve dördüncü rekatı kılıyor, dördüncü rekatta selam vermeden kişi uyanacak olsa. İşte lahik diye tabir ettiğimiz kişi budur. Yani arada fasılı olan bir kimse. E, bu ne yapacaktır? E, bu lahik için iki durum söz konusudur. E, eğer o aradaki zamanda kaçırmış olduğu rekatları kılması durumunda İmam Efendi'yi yakalama ihtimali ya vardır veyahut da yoktur birinci rekatta vuku bulduğunu düşünecek olursak e, veyahut da ilk teşehütte vuku bulduğunu düşünecek olursak İmam Efendi 4 rekatlı bir namaz kıldırıyor. 4. E, rekatta veya 3. rekatta imama yakalama ihtimali vardır kişi kendisine geldiğinde. Nasıl misallendirelim? E, diyelim ki ilk rekatta İmam efendi uydu. E, kıraatı uzun tuttuğundan dolayı kişi ayakta kaldı İmam Rukiye gitti, Rukiye'den kalktı, secdeye gitti ve ve secdelerini yaptı ve sonra ikinci rekata kalktığında kişi kendine gelse. Bu durumda bir rekat arada bir fasıl oldu ama bu rekatı kılması durumunda İmam Efendi'yi yakalama ihtimali vardır. Bu durumda derhal onları kaza edecektir. Yani o bir rekatı kılacaktır ama müdrik gibi kılacaktır. Yani kıraat yapmadan kılacaktır ve İmam Efendi'ye yetiştiği noktadan itibaren İmam'la beraber namazına devam edecek. Ancak e, imama yetişme ihtimali yok ise abdestinin bozulması gibi gidip abdest alıp gelecek. E, bu durumda ise imam efendi namazdan çıkmış olacaktır. Böyle bir durum söz konusu ise e, veya abdesti bozulmadığını düşünelim. E, farklı bir örnek vereceğim çünkü. E, son rekatta imama e, yetişti. Yani kendisini o zaman ayıldı. Bu durumda da o kaçırdığı rekatları kılması durumunda imama yetişemeyecektir. O zaman derhal Imama tabi olur, imamla beraber selam verir. Daha doğrusu imam selam verene kadar imama tabi olur. İmam efendi selam verdiği zaman o kaçırdığı, kılamadığı rekatları kılacaktır. Yani iki durum. Ya önce kılacak veya sonra kılacak. Eğer imama yetişme ihtimali varsa önce kılacak, imama yetişme ihtimali yoksa sonraya bırakacaktır. E, lahik dediğimiz olay bu. Bir de mesbuk vardır ki kimdir mesbuk? Mesbuk ilk rekatı kaçıran kişidir. Ee, yani ikinci rekatta veya üçüncü rekatta imam efendiye uyan bir kimse olarak bunu düşünebiliriz. Ee, bu durumda mesbuk ne yapacaktır? Ee, i̇mama iktidar ettiği zaman e, namazını imamla beraber kılacak. İmam efendi selam verdiğinde e, mesbuk kalkacak, kaçırmış olduğu rekatları kılacaktır tek başına. Ancak mesbuk için iki durum söz konusudur. Yani iki hal vardır. Bir kıraat itibarı vardır, bir de teşehhüt itibarı. Kıraat olarak kaçırdığı rekatları, yani e, imamla beraber kılmadığı rekatları kılacak. Dolayısıyla birinci ve ikinci rekatı kılacak. Subhaneke, Fatiha ve Zamm-ı okuyarak. Ancak teşehhüt olarak da kaldığı yerden devam edecek. İsterseniz bunu şöyle bir örneklendirelim. E, dört rekatlı farz namazı kılan bir imam efendi düşünelim. Kişi ilk rekata yetişemedi, ikinci rekatta İmam Efendi'ye yakaladı, iki, üç ve dördü İmam'la beraber kıldı. İmam selam verdiği zaman bu kimse ayağa kalkacaktır. Ayağa kalktığında Subhaneke duasını okuyacak çünkü o kırat itibariyle kaçırdığı rekat yani ilk rekattır. Dolayısıyla Subhaneke okuyacak, eûz Besmele çekip Fatiha suresini okuyacak, Zammı suru okuyacak. Rüküve ve secdeye vardıktan sonra teşehit yapacaktır. Çünkü kıraat olarak her ne kadar birinci rekat olsa da şekil olarak dördüncü rekattır. Dolayısıyla teşehit yapıp selam yapıp verip namazdan çıkacaktır. Ee, akşam namazında bunu tasavvur edelim. Diyelim ki akşam namazının ilk rekatını kaçırdınız. Camiye geldiğinizde İmam Efendi ikinci rekatta ee, derhal imama uyar. Ee, i̇mam'a uyduğu zaman tabi eğer kıraat sesli kıraatsa subhaneke okumaz. Ama kıraat sessiz kıraatsa yani sessiz kıraat yapılan namazlardansa uyduğu zamanda da subhaneke duasını okur ve imamla beraber namazını kılar. İmam efendi selam verecek ki üçüncü rekatta selam verdiği zaman mesbuk olan bu kimse selam vermez. Çünkü geriye iki rekat daha kalmıştır ama bu iki rekat kalmıştır. E yani iki rekatçı affen bir rekat kalmıştır. Çünkü ilk rekatı kılmamıştır imamla beraber. Ayağa kalkacak. Ayağa kalktığında kırat itibariyle ilk rekat olduğu için yine subhaneke duasını, Fatiha suresini ve zamm-ı sureyi okuyacak ve teşehhüt yapıp teşehhütte oturacaktır. Ve böylece selam vererek namazını bitirecek. İkinci rekatta yetiştiğini varsayım olacak varsayacak olursak bu durumda İkinci ve üçüncü rekatı imamla da kıldıktan, imam kıldıktan sonra yani bir ve ikiyi kaçırmış olacak. İmam selam verdiği zaman ayağa kalkar. Subhaneke duasını Fatiha, Zamm-ı Sure'ye okur ama teşebbüt yapar. Niye teşebbüt yapar? Çünkü şekil itibari ikinci rekattır. Kıraat ne kadar birinci rekat olsa da şekil itibari ikinci rekattır. Çünkü imamla bir rekat kılmıştır. Teşebbüt yaptıktan sonra kalkar tekrardan. Fatiha ve Zamm-ı Sure okur. Çünkü ikinci rekattır. Onun kendisi için. Ve bundan sonra tekrardan teşehüd yapar. Ve o teşehüd, e, yani kılamadığı iki rekat, imamla beraber kıldığı üçüncü rekat olmuş olacak. Teşehühten sonra selam verir ve namazdan böylece çıkacaktır. Yani mesbuk olan kimse için iki durum e, tahayyül edilecek. Kıraat itibarı yapamadıklarını yapacak. Bir de teşehüd. O da kaldığı yerden devam edecektir. Buna şekilsel olarak, kaldığı yerden devam edecek ama kırat olarak da imamla beraber yapmadıklarını yapacaktır. Bugün okuyacağımız derste ise daha fazla lahikten bahsedeceğiz. yani fe insabaku el hadesu in sara fe ve tavazzaa wa bana ala salatihi illa imamen. kişi namazdayken abdestsizlik kendisine arız olsa, abdesti bozulsa hiç vakit kaybetmeden bu insan eee Namazdan çıkmaksızın, abdesti bozulan bu kimse namazdan çıkmaksızın en yakın yere gider ve oradan abdestini alır. Hatta deniyor ki bir rükün eda edecek miktar o halde beklese, yani abdest almak için bir eylemde bulunmadan o kadar bir zaman beklese namazı batır olur. Derhal ne yapması gerekir? Abdest alması için gidecek, hatta bu kimse için yürümesi mubahtır işte e, suya elini daldırması veya işte musluktan su akıyorsa musluğu açması veya vücudunu kıbleden başka bir tarafa dönmesi, çünkü abdest alacağı yere gitmesi için vücudunu çevirmesi gerekecektir. E, e, bunun gibi bir takım işlemler e, mubahtır. Ama burada tabii şöyle bir incelik var. E, en yakın yer dururken o yakın yere aşıp da uzak yerdeki yere, Gidip abdesti oradan alacak olursa bu insanın namazı batır olacaktır. Yani evvarrat tukatteru bi kadereye kuralınca e, yürümesi veya ihtiyacını gidermesi için varsayım olarak 10 adım atması yeterliyken 11 adım atmayacaktır. 11. adım namazın bozulmasına sebebiyet verecektir. O yüzden yakın varken uzağa giderse namazı bozar, ihtiyacı olmaksızın yürüdüğünden dolayı. Peki abdest aldıktan sonra ve ben alelsalati namazına kaldığı yerden devam eder çünkü bu kimse lahiddir. Eee inlen ve imamen eğer bu insan imam değil ise yani e, münferiden kılan bir kimse veyahut da imama iktida eden e, bir kimse ise. Tabi bu e, namazına devam ediyor dedik e, imamın iktida etmiş yani imama uymuş olan bir kimse. Peki bu e, devam ederken kıraat yapacak mıdır? Tıpkı müdrik gibi. Yani namazın başından sonuna kadar imamla beraber olan kişi gibi kıraatta bulunmayacak. Çünkü imamın kıraatı bu kişi için kıraattır. Hatta deniyor ki bu zaman zarfında, yani diyelim ki iki rekat veya üç rekat kaçırdı. Sonradan kendisi tek başına bu rekatları kılar, kılacak. Bunu kılarken sehir secdesini gerektirecek bir eylemde bulunsa, yani bir vacibin terki veya bir farzın tehlikeli ki bu da aslında vacibin terkidir. Böyle bir eylemde bulunacak olsa hataen bu insana sevir secesi gerekir mi? El cevap gerekmez. Çünkü hala da bu kimse imamın arkasındaymış gibi değerlendirilir. Nasıl ki müdrik olan bir kimse namaz içinde kendisi bir hata yapacak olsa, imamına muhalefet ederek sevil secdesi yapmaması gerekiyorsa, lahik olan bir kimse de sevil secdesi yapmayacaktır. Kendi hatasından doğayım. Peki, dediğimiz gibi bu insan eğer imamın arkasında ise böyle. Fehinkâne imamen, imamlık yapıyorsa arkasında cemaat var. O esnada abdesti bozuldu namaz içinde. İstahlefe bu durumda arkasında bulunan İmamlıkliğe layık olan kişiler ki aslında imamın arkasında imamlık yapabilme liyakatına sahip olan kişi durması gerekir. O makam e, yani lalet tayin bir makam değildir. E, öndeki imamın yerine geçebilecek konuma sahip olması gerekir. E, öyle kimsenin durduğunu varsayacak olursak arkasındaki kişiyi elbisesinden tutarak mihraba çeker e, ve o kimse kaldığı yerden cemaate namazı kıldırır. Bu kişi ne yapar? Derhal camiden çıkar. Eğer cami içinde abdest alma imkanı yoksa çıkar abdestini alır. Ve ve namazına kaldığı yerden devam eder. Malem yetekellem ama konuşmamış ise. Şayet konuşursa ki konuşmaya bir ihtiyaç yoktur. Konuşması namaza aykırı münafi bir eylemdir. Ve bu namazın bozulmasına sebebiyet verecektir. Peki bu abdest aldığı zaman tekrardan e, geriye dönüp camin içinde bıraktığı yerden mi namazını devam etsin? Yoksa abdest aldığı yerde temiz bir mahal varsa orada mı kılsın? Bu kişi için de üç durum söz konusu. Ya münferittir, yani tek başına namaz kılan biridir veyahut da cemaate iktida etmiş olan biridir veya imamdır. Eğer bu insan e, münferitse, tek başına namaz kılıyorsa muhayyerdir. Dilerse yine eski kıldığı yere gelir, dilerse de abdest almış olduğu yerde namazını devam edebilir tek başına olduğu için. Hattı zatında namaz kıldığı yere dönmemesi daha iyidir çünkü gereksiz olarak yürümemiş olacaktır. Ama bu kişi eğer muktedi ise imama iktida eden bir kimse ise ve imama da yetişme ihtimali varsa o zaman gelecek imamla beraber kaldığı yerden devam edecek İmam Efendi selam verdikten sonra kaçırdıklarını kılacaktır ama mama yetişme ihtimali yoksa yani abdest aldıktan sonra İmam Efendi selam vermişse bu da aslında münferit gibidir, muhayyerdir. Dilerse e, bulunduğu yerde kılar, dilerse de e, cemaatte namazının bozulduğu yerde, daha doğrusu abdestinin bozulduğu yere gelerek orada namazını devam eder. Ki evli olanda bu olduğu söyleniyor çünkü namazının cemaat heyetinin devam etmesi söz konusu olsun diye. E, İmam ise de aynı şekilde zaten musallaya namaz kıldırdığı yere e, geri gelir ve kaldığı yerden devam edecektir ama bütün bunlarda vel istinafu aftal. Sil baştan yapmak daha aftaldır. Ee, aslında bu noktada hadis-i şerif vardır. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın bir hadis-i şerifi vardır. Kim ki namazda e, burnu kanayacak olsa veya bir şekilde abdesti bozulacak olsa, eee felyetavazza ve yebni ala salatihi mala yetekellem. İbn Mace'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif. E, konuşmamak kaydıyla e, gitsin abdestini alsın ve kaldığı yerden namazına devam etsin. Bu hadis-i şeriften dolayı bu hılaful kıyas olarak yani genel kurala, genel prensibe aykırı olarak fıkhi böyle bir sonuç ortaya çıkmıştır. Çünkü kişinin namaz içinde namaza aykırı bir eylemde bulunması namaza manidir. Abdest almak namaza aykırı bir eylemdir. Yürümek namaza aykırı bir eylemdir. Vücudumuzu kıble tarafından farklı bir alana çevirmek namaza aykırı bir eylemdir ve bütün bunlar namazı bozması gerekirken bu konuda nas varit olduğu için hadis şerif varit olduğu için istihsan gereği buna müsaade edilmiştir. Ama bu da miktarınca takdir olacağı için ne kadarlık ihtiyaç varsa o kadarı yapacak bunun fazlasını yapması ise yine asli kıyas üzerine namazın bozmasına etken olacak. Ama bunu e, yani değil ilim adamının avamın yani değil avamın ilim sahibi olan kimsenin bile yapması çok zordur. Ciddi anlamda meşakkat vardır. Özellikle abdest alma alanı camiden çok fazla uzak bir alanda ise, uzak bir yerde ise, işte düşünün ön safta kıldığınızı düşünün, Arka safa geçeceksiniz, ayakaplığa ineceksiniz, ayakkabınızı bulacaksınız, dışarı çıkacaksınız, çaraplarınızı çıkartacaksınız. Bunlar ciddi anlamda bir meşgaledir. O arada biriyle de konuşmayacaksınız. İşte bütün bunlardan dolayı en güzeli sil baştan yaparak namazı tekrardan baştan kılmak en güzelidir. Ama deniyor ki münferet için böyle ama eğer insan imam ise veya ise bir cemaate uymuşsa o cemaat faziletini kaçırmama adına o cemaati devam ettirmesi. Yani imkan nispetince bunu yerine getirmesi, lahik konum ile hareket etmesi güzel olandır denmiş. Peki aynı olay yani abdesti bozan olay biraz daha farklı şekilde cereyan etse. Nasıl ve inname örneğin namaz kılan kimse namaz içinde uyusa ancak uyumasıyla fehteleme, rüyalansa, ihtilam olsa, evcünle veya akli meleklerini yitirse, delirse, ev veya bayılsa, komaya girse, yoğun bakıma kaldırılsa, ki bunlar zaten tamamıyla namazdan kopması demektir. Ev kahkahafil salati veya namaz içindeyken etrafındaki kişilerin duyacağı şekilde sesli gülse, kahkahassa, isteynefe el vudu ve salate cemiyat. Hem abdesti hem de namazını sil baştan yapacaktır. Niye? Oysa bir evvelki meselede abdesti bozulan bir kimsenin abdest alıp gelme ihtimali var. Bunlarda da bahsettiğimiz olayda da abdest bozuluyor. Burada da gelsin abdestini tazelesin ve gelsin kaldığı yerden devam etsin. Deniyor ki bu olaylar arizi ve çok nadir olan olaylardır. Yani bir insan düşün ki namazda uyuyacak ve ihtilam olacak, cunup olacak. Veya delirecek, akli melekelerini yitirecek veya bayılacak. Bu çok e, gündelik olması mümkün olan bir olay değildir. Ama insan namaz içindeyken burnu kanayabilir. E, namaz içindeyken uyuya kalabilir. Bunlar olması muhtemel olan şeylerdir ve nadir de değildir. Vuku nadir olan şey değildir. Dolayısıyla nadir olan bu olaylar hadis-i şerifte varit olan anlamında olmadığı için asli kıyas üzerine devam edilir ve bu kişide abdesti ve namazı bozulur kabul edilerek sil baştan yeniden abdest alıp yeniden namazının kılmasının gerekliliğinden bahsetilmiştir. Peki ve tekerleme namaz kılan kimse konuşsa, fissalati namazda konuşacak olsa Tabi konuşmak derken insanların anlayacağı bir ifade. Yani illaki harflerinden e, sadır olan, yani harflerle vuku bulan bir kelam olması da şart değildir. E, bir şekilde insanların anlayabileceği bir şekilde bir kelamda bulunacak olsa, ki âmiden ev sahiyen, ister unutarak ister hataen veyahutta da e, kasten e, kendisinden kelam sadır olsa, e, tabii bu önemlidir amit ve sahi meselesi. Mesela oruç babında oruçlu olan kimse oruçlu olduğunu unutarak bir şeyler yiyecek olsa orucu bozulmaz. E, ama namazda kişi unutarak namaza aykırı bir eylemde bulunsa ki konuşmak namaza aykırı bir eylemdir bu kişinin namazı bozulur. Peki unutma oruçta e, göz ardı ediliyor da müsamahalı davranılıyor iddia namazda niye bu davranılmıyor? Deniyor ki oruç hali e, öyle bir haldir ki kişinin oruçlu olduğunu hatırlatıcı bir durum yoktur. Yani karşımızda iki kişi olsa, biri oruçlu olsa, biri oruçsuz olsa bu insan oruçludur, bir insan oruçsuzdur diyemeyiz. Zahir hal bunu göstermez. Ama bir insan namaz kılsa, öteki insan namaz kılmasa deriz ki bu insan namaz kılıyor, bu insan namaz kılmıyor. Yani namaz ibadetinde bir müzekirat vardır. Her daim kişinin o ibadette olduğunu hatırlatan bir takım eylemler vardır. Ama oruç ibadetinde ise o ibadeti hatırlatan bir eylem yoktur. Dolayısıyla oruçta unutmak, yani oruçta olduğunu unutmak af kapsamında değerlendirilmiştir. Bu konuda varit olan hadis-i şeriften dolayı. Ama namazda unutmak ise af kapsamında değerlendirilmediği için namaza mani, aykırı bir eylemde kişi bulunuyor ise verir ki namazda olduğunu unutarak yapmış olsun, batala salatuhu namazı batır olur, namazı bozulur, sil baştan namazını tekrardan kılması gerekir. Keza kişinin namazda inlemesi e, veyautta e, ağlaması. Tabi ağlamak dediğimiz zaman bunu da ikiye ayırmamız gerekir. Cenneti, cehennemi, ahiret hallerini hatırlaması veya Kur'an-ı Kerim'de o anda kıraat ederken kıraatın manasından e, etkilenerek ağlayacak olursa bu ağlamak namaza mani değil, aksine huşusunun ziyade olmasına sebep olduğu için belki de matlup olan bir işlemdir. Ancak ağlaması bir musibeti hatırlamasından dolayı başına gelmiş bir musibet var onu hatırladı. Veya bir ağrısı var o ağrısından dolayı ağlamışsa veya ölmüşünü hatırladığından dolayı ki bu da bir musibettir. Ağlarsa bu da namaza aykırı bir eylem olacağı için yine kişinin namazı bozulacaktır. Peki ve in sebekehu el haddesu bâdemâ ka'ade kadre teşehhüt. Kişi namazın son rekatında teşehhüt miktarında oturmuş yani farzı yerine getirmiş ve böyle bir haldeyken abdesti bozulacak olsa teşebbüt miktarı oturduktan sonra ne yapacaktır? Tevada'a kalkar, lahi konumunda abdestini alır ve selleme abdest aldıktan sonra selam vererek namazdan çıkacaktır. Niye? Çünkü her ne kadar bu insan namazın farzlarını yerine getirmiş olsa da selam vacibini yerine getirmemiştir. Namazdan selam vererek çıkmak vaciptir. Dolayısıyla bu vacibi yerine getirmesi için de abdest alması gerekir. Çünkü namazın içinde olan bir eylemdir bu. Abdestsiz selam vermesi geçerli olmayacak. Bu sebepten dolayı abdest alır ve kaldı, e, selamı vererek namazdan çıkacaktır. Peki ve inti ammede el hadese fî hâzihil hâle yine kişi teşehüd miktarı oturduktan sonra yani son teşehüdü yaptırdıktan sonra kasıtlı olarak abdestini bozacak olsa Ev kasıtlı olarak konuşacak olsa, evam ile amelen Yunafil salate veya da namaza aykırı herhangi bir harekette bulunacak olsa, ama bütün bunları da kasıtlı yapıyor. Yani namazlı olduğunu bildiği halde e, namazı bozma gayesiyle bu eylemlerde bulunacak olsa, temmiz salatuhu bu insanın kıldığı namaz tamamdır. Şimdi namaz tamamdır, ancak e, vacibi terk etmiştir. Şöyle ki selam ile namazdan çıkması vacipti ve kasıtlı olarak bir insan vacibi terk etmiştir. Ve kural gereği bir namazda vacip terk edilmişse o namazın iade edilmesi de vaciptir. E peki burada namaz tamamdır ifadesi kullanılıyor. rükünleri tamam olması itibarla namaz tamamdır. Çünkü gereğe bir rükün kalmamıştır. Yani namazın farzları yerine gelmiştir. Nedir namazın son farzı? Teşehdüt miktarı oturmak ve Ebu Hanife'ye göre kişinin kendi iradesiyle namazdan çıkması. Ki bu konuyu biraz sonra biraz daha irdeleyeceğiz. Kendi iradesiyle de namaza aykırı bir eylemle namazdan çıkma farzını da yerine getirmiştir. Dolayısıyla namaza dair bir rükün geriye kalmadığı için namaz tamamdır. Ama vacibi kasıtlı terk ettiği için iade vaciptir. Bunu her daim örnek olarak e, dillendiriyoruz. Yani bir şeyin sahi olması bir şeydir, caiz olması başka bir şeydir. Böyle bir insanın kıldığı bu namaz sahiptir. Ama bu şekilde namaz kılarak, bu şekilde namazdan çıkmak caiz midir? Caiz değildir. Bu cavaz ve sıhhat ilişkisini ortaya koyan en güzel örneklerden bir tanesi, misallerden bir tanesidir. Ee, bunu niçin dillendiriyoruz? Ee, bir hoca efendiye fetva soracağımız zaman bunun sıhatı yönünde değil cevazı yönünde hareket etmemiz lazım. Ve sıhhatını değil cevazını sormamız gerekir. Ha, vuku oldu, oldu bitti olan bir işlem ise belki o noktada sıhhat bizim için önemlidir. Ama daha henüz vuku olmadı, biz yapacağız fetvasını soruyoruz. Hocam işte bu sahi midir değil midir? Hayır, caiz midir değil midir? Çünkü caiz değilse onu yapmak kişiye günah tenettüp edecektir. Eğer e, mesele sadece sıhhat ile olacak olsaydı o zaman namazda teşebbüt miktarı oturduktan sonra herkes e, kendi iradesiyle istediği gibi namazdan çıksın. İşte abdestini bozarak çıksın, affedersiniz. Veyahut da gülerek çıksın. Veyahut da işte konuşarak çıksın. Ama böyle bir namaza kimse caizdir ifadesini kullanmayacaktır. Yine devam edelim. Ve inra'el müteyemmumu'l ma'i fi's salatihi. Namaz kılan kimse namazdan önce tabii suyun bulunmamasından dolayı teyemmüm almış. Eee teyemmümü mübah kılan sebepleri biz geride okumuştuk. hakikaten veya hükmen suyun bulunmaması. Hakikaten suyun bulunmaması fiziksel olarak su yok veya su var, suyu kullanmaya istitaat yok, imkan yok hastalanması gibi hastalığın artması gibi veya tedavi sürecinin uzaması gibi veya farklı bir takım etkenler gibi böyle bir durumda bu insan su bulunmadığı için temim almış ve temimle namaza durmuş. namazda teşehüdü daha henüz yapmadan kabile kodül akhir ka teşhid yani son teşehüdü yapmadan önce suyu bulmuş suyu görmüş bunu senaryo olarak bir yapacak olsak yani bir meseleyi anlayabilme adına hani meşhur bir mesele vardır. İşte affedersiniz uzun kulakla anırdı abdest bozuldu bölümünü sadece cemaat duyuyor o esnada uyanıyor İşte bununla hüküm veriyor. Oysa bunun bir öncesi var. Nedir o öncesi? Bir kişi düşünelim ki bineğine suyunu koymuş yolda seyrediyor. Derken bir ara e, uyuya kalıyor ve bineği de o suyla beraber alıp gidiyor başının çaresine bakıyor. Bu insan kendisine geldiğinde bakıyor ki yanında bineği yok. Dolayısıyla suyu yok ve su bulma imkanı da yok. Namaz kılacaktır. E, ne yapması gerekir? Teemmimi olacak. Teemmimi aldı ve namaza durdu. Ve namaz içindeyken affedersiniz o e, bineği başladı ses vermeye. Bu durumda ne demektir? Su geldi demektir. Su bulundu demektir. Suyu kullanma imkansızlığı ortadan kalktı demektir. O zaman temin bozulacaktır. Temin bozulduğu zaman namaz bozulur mu? Teşehhütten önce olduğu için Teşehhütten önce olduğu için batalas salatuhu gerek Ebu Hanife Rahimullah'a göre, gerek İmam-ı Ebu ve İmam Muhammed Rahimahumullah'a göre bu insanın namazı batıl olur, namazı bozulacaktır. Niye? Çünkü baştan beri bu kişinin abdestsiz namaz kılıyor şekli düşünülecektir. Tagayr-ül hal deniyor bunu. Yani halin değişmesi. O temmüm, mümubak kılan durum kalkmış. Dolayısıyla bu kişinin abdesti yok demektir. O zaman kılmış olduğu birinci, ikinci, üçünün rekatları ise abdestsiz kılmıştır. Namaz içinde bu vuku buldu. Teşehvüt miktarından önce de, yani farzı da yerine dahi getirmeden, namazın erkanı bitmeden bu olay olduğu için o zaman bu insanın namazı bozulacaktır. Ve bunun bozulması da ittifakidir. Teşehvütten sonra olursa durumda biraz daha farklılık olacak. Ki biraz sonra okuyacağımız İsnaşeriye dediğimiz 12 mesele vardır. Yani namazın rükünleri yerine geldikten sonra böyle bir olayın vuku bulmasında neler olur? Biraz sonra Ebu Hanife ile İmameyn arasında bazı görüş farklılıkları var. Buradaki detayları şimdilik söyleyeceğiz. Aslında dersimizde o. Ve in re'ah diyecek. Ba'de ka'de kadre teşehhüt. Zaten senin sorunun cevabı. Yani kişi teşehhüt miktarı oturduktan sonra suyu görecek olsa ne olur? Şimdilik İsnaşeriye diye meşhur olan bu 12 meselede ee, Ebu Hanife Rahimullah ile İmameyn arasında ittifak vardır. Aslında ittifak e, şu yönde, İmam Ebu ve İmam Muhammed bu 12 meselede kişinin namazının tamam olduğu, namazının sahi olduğunu söylüyor. Ebu Hanife Rahimullah ise bu 12 meselede kişinin namazının bozulduğunu söylüyor. Ve bu konuda yani e, İmam-ı Azam Rahimullah ile İmameyn arasında ihtilafın olduğuna dair ulema arasında ittifak vardır. Bu 12 meselede. Ancak ihtilaf edilen mesele şudur ki Ebu Hanife Rahimullah'a göre bu 12 meselede namazı bozan etken ne? Neden namaz bozulmuştur? Bu konuda ise yani illeti tespit etme noktasında fukaha arasında görüş ayrılığı çıkmıştır. Ebu Sa'id el-Berda'yinin e, bu 12 meselede Ebu Hanife namına çıkarmış olduğu illet Huruç bisun'i illetidir. Ki genelde e, bizim ilmahal kaynaklarımızda da e, buna yer verilmiştir. Nedir Huruç bisun'i hi? E, Ebu Hanife rahimullaha göre namazın rükünlerinden bir tanesi de kişi namazdan kendi iradesiyle çıkmış olması. Bakın selamla çıkmak vaciptir selamın haricinde veya selam gibi namaza aykırı bir eylemle kişinin çıkması, kendi iradesiyle olması da namazın hükümlerindendir. Demiş. Ve bu bahsedeceğimiz 12 meselede biraz sonra bunları okuyacağız nasip olursa tek tek. Hiçbirinde kişinin kendi iradesiyle namazdan çıkma olmadığı için Ebu Anife Rahimullah'a göre bozulur demiştir. Kim? Ebu Said Elberda'in. Ancak onun talebesi olan Ebu'l-Hasan el-Kerhi rahimullah ise e, hocasının görüşüne katılmayarak evet Ebu Hanife rahimullah'a göre bu 12 meselede namaz bozulur ama namazın bozulması Ebu Hanife'ye göre, rahimullah'a göre huruç bisuniyinin farz olmasından dolayı değildir. Yani bu 12 meseleden bu çıkmaz diyor. Peki nedir? Tagayr-ül vasıf deniyor. Yani vasfın değişmesi, halin değişmesi. Yani namaza ilk başladığı handi, başladığı andaki halin daha sonradan gelen bir mugayyir ile farklı bir hale dönüşmesi. Sebep budur diyor. Dolayısıyla Ebu Hanife Rahimullah'a göre e, namazda kişinin kendi iradesiyle çıkması farzdır. Böyle bir şey yoktur, böyle bir şey bunlardan anlaşılmaz. Buradan şu ortaya çıkıyor ki Ebu Hanife Rahimullah'ın bu 12 mesele hakkındaki hükmü ondan bize nakledilmiştir. Ancak nedeni noktasında ise Ebu Hanife'den direkt bir nakil yoktur. Daha sonradan gelen ulema Ebu Hanife'nin burada nedenini anlayabilme adına bir takım yorumlarda bulunmuş. Ve bu yorumlarda da iki ayrı yol ortaya çıkmıştır. Daha doğrusu iki ayrı görüş ortaya çıkmıştır. Berday'ın görüşü, Kerhi'nin görüşü. Ancak bu Berdayi'nin görüşü Ebu Hanife'nin görüşünü anlamaya yönelik, Kerhi'nin görüşü de Ebu Hanife'nin görüşünü anlamaya yöneliktir. Yani her ikisi de Ebu Hanife'nin buradaki görüşü budur, bunu demeye çalışıyor. Zira bu konuda Ebu Hanife'den, Rahimullah'tan direkt bir nakil olmadığından dolayı. Nedir bu 12 mesele? İsterseniz tek tek başlayalım, okuyalım. Birincisi, ve in yine aynı temmüm ile namaza başlayan bir kimse düşünelim. Namaz kılma anında suyu bulacak olsa, suyu görecek olsa ama ka Kadre teşeğüd, son teşehüdü yaptıktan sonra yani farzı yerine getirdikten sonra suyun geldiğinden haberdar olsa bir Ebu Hanife Rahimullah'a göre namazı bozulur. İmam-ı Ebus'u ve i̇mam Muhammed'e göre bozulmaz. Burada ittifak var. Ama Ebu Hanife'ye göre niye bozulur? O niyesi biraz önce bahsettiğimiz gerekçeler. اَوْكَانَ مَنْسِحَنَ عَلَى الْخُفَّيْنِ Veya bu insan mes üzerine mes, kul, mes etmiştir. Yani ayaklarına mes giymiştir. E, malumunuz e, giilen mestin hükmü başladığı zaman belli bir zamana münhasırdır. E, mukim için bir gün bir gece, misafir için üç gün ve üç gece. E, böyle bir insan düşünelim ve namaz içinde e, bu kimse teşehhüt miktarı oturduktan sonra mestin müddeti bitse. Yani selam vermeden önce mes'in müddeti bitse. elkana <gülüyor> كَانَ مَاسْيَنَا لُخُفَّيْنِ Mesleri üzerine mes vermiş. فَاَنْقَضَتْ مُدَّتِ مَسْحِهِ Mes'in müddeti bitse. Üçüncü mesele اَوْ kufeyi bir ameli رَفِيقٍ Veya ameli kesirde bulunmadan yani namaza aykırı bir eylemde bulunmadan meslerini çıkartacak olsa ki mes'i çıkardığı zaman ayağa hades sirayet edecek ve dolayısıyla bu insanın abdesi bozulmuş olacaktır. Bu durumda da yine Ebû Anife Rahimullah'a göre namaz bozulur. Ama İmam-ı Ebu Yusuf ve İmam-ı e göre bozulmaz. Dördüncü mesele, evkân-ı e, namazda kıraat yapabilecek kadar e, Kur'an-ı Kerim'den ezberi olmayan biriydi. Yani farz olan kıraatı yerine getirecek kadar ezberi yok idi, ümmiydi. Namazı bu şekilde kılıyor idi. Kendisini kıraat yapanlara benzeterek kılıyor idi de. فَتَعَلَّمَ sureten namaz içinde bir sure öğrense, yani namazı sayı olacak miktarda kırat edecek ayet öğrense, yanında okunsa, ezberlese veyahut da görse, hatırlasa. Ee, beşinci ev uryanen veyahut da yanında elbisesi olmadığı için, avret mahallini örtecek e, eşyaları bulunmadığı için, uryan olarak, çıplak olarak namaza durmuştu ve namazın sonunda dese ben elbise bulsa, avret mahallini örtecek bir elbise bulsa. Altıncı, ev mumiyen veyahut da rükû ve secdeyi yapmaya imkanı olmadığı için, aciz olduğu için namazını ima kılıyor idi de teşehhütten önce fe ale rükû ve sucud sıhat bulsa, rukü ve secdeyi yapabilecek imkana sahip olsa. Yedinci mesele ev tezekkere enne aleyhi salaten kable herzihi salâ veya e, kazaya kalmış namazlarının olduğunu hatırlasa Tabii burayı anlamamız öncelikle tertip meselesini bilmemize bağlıdır. E, bunu da nasip olursa daha sonraki derslerimize yani kaza konusunu işlerken e, Hanefi mezhebine göre Eda namazlarında nasıl ki tertibe riayet edilmesi gerekiyorsa kaza namazında da tertibe riayet edilmesi gerekir. Eğer kişi tertip sahibi ise. E, tertip sahibi ne demektir? Üzerinden e, beş vakit yani altıncı vakit girmeyen, beş vakit geçmeyen kimsedir. Beş vakit namazı kazaya kalmamış olan bir insan tertip sahibidir. Böyle bir insanın namazı kazaya kaldığı zaman e, ve eda vakti girdiğinde yani diğer ikinci bir namaz vakti girdiğinde o namazı kılmadan önce önce kazaya kılması gerekir. Tertip sahibinden bahsediyoruz. İşte böyle bir tertip sahibi olan bir insan düşünelim. Bu insan öğle namazını kazaya kalmış ama unuttu ve ikindi vakti girdi. İkindi vaktinde de ikin namazını kılıyor. İkinci namazını kılarken e, dördüncü vekatta teşehidi yaptıktan sonra aklına gelse ki ben öğle namazını kılmamıştım. Buradaki mana bu. Tezekkere hatırladı ki en aleyhi sarayeten kılmadığı bir namaz var ve neyden önce bunu hatırladık? Kable hadhi salâ veya o kılmadığı namaz kable hadhi salâ şu anda edasını yapmış olduğu namazdan önce. Veya bu kaza namazı da olabilir ama ondan önceki kazayı e, zimmetinde olduğunu unutarak namaz kılmış ve daha sonradan on namaz içindeyken bir önce de kılmadığı namazı hatırlasa ve tertip sahibi ve vakitte müsait her ikisini kılmaya da imkan var. Yani dıkkılı vakit olsa tertip düşer. Ama vakitte de bir e, ferahlılık var, bir genişlilik var. Bu durumda da kişinin o namazı iptal olacak. Ebu Hanife Rahimullah'a göre ama İmam Öğne'e göre namazı sahiptir. Sekizinci mesele Ev ahdese el imamul kari festahlefe ümmiyyen Cemaatle namaz kılınıyor idi. E, cemaatte imamlık yapan kimse kıraatı sahih olan bir kişi. Yani kıraat yapabilecek bir kimse. Ama maalesef arkasında duran kimse meğersem ümmiymiş. Yani namazı sahih olacak derecede kıraat bilgisine sahip olmayan biri. İşte o kari abdesti bozulduğundan dolayı arkasında ümmi olan birini yerine geçirecek olsa. Bu durumda da tabi bu teşehhütten sonra oluyor. Bu durumda da Ebu Hanife Rahimullah'a göre namaz e, batıl oluyor. İmam göre namaz geçerli oluyor. Evtel'at eşyem süfiyu salatil fecir dokuzuncu mesele. veya kişi sabah namazını kılıyor. Sabah namazında teşehhüdü yapıyor. Selam vermeden önce güneş doğuyor. Güneşin doğması sabah namazının vaktinin çıkması demektir. Vakit çıktığı zaman... Namaz iptal olacak Ebu Hanife Rahimullah'a göre, İmam-ı Eblisi ve İmam-ı Muhammed'e göre ise son teşebbüdü yaptığı için bir sıkıntı yoktur. Tabi bu özellikle salatül Fecir burada örnek olarak getiriliyor. Çünkü sabah namazından sonra mühmel olan bir vakitsizlik girdiği için namaz iptal olur. Ama diğer namazlarda aynı şey söz konusu değil. Yani örneğin bir insan öğle namazını vaktinde dursa, Birinci, ikinci rekatını veya üçüncü rekatını vaktinde kıldı. O esnada ikindi vakti girecek olsa da bu namazı eda olarak sahiptir. İkindi namazını diyelim ki kerat vaktine bıraktı. Tahrimen mekru olmakla beraber. Ama e, namaz içinde akşam vakti girdi. Bu namazı sahiptir. Akşam için yaslı girerse yine sahiptir. Yaslı da sabah namazı girerse yine sahiptir. Ama sabah namazından sonra vakit çıktığında başka bir namaz vakti girmediği için yani nakıs bir vakit girmesinden dolayı bu insanın namazı iptal olacaktır. Ee, onuncu mesele, evdehale vaktül asır ve cuma. Cuma namazını kılıyor kişi. Cuma namazındayken e, teşebbüdü yaptı ama selam verip namazdan çıkmadan ikindi namazı vakti girse. Çünkü o durumda da cuma namazı iptal olacaktır. E, İkinci vaktinin girmesiyle cuma namazı e, yok olacaktır. Bu Anife Rahimullah'a göre namaz batıl olur. İmam-ı ve İmam-ı e göre teşebbüt miktarı oturduğu için sıkıntı yok. Evkâne <gülüyor> mâsihânelel-cebire veya kişinin bir yarası vardı. Yara üzerine sargısı veya tamponu vardı. E, yıkaması alt tarafı özürlendiği için o tampon üzerine mes vermişti. Bu şekilde namaz kılıyordu. Fesekata'an bür'in Namaz içinde teşebbütten sonra iyileştiğinden dolayı o sargı düşse. Tabi iyileştiğinden dolayı düşmesi önemli. Çünkü iyileşmeden düşmesi zaten abdeste zarar vermeyecektir. Ama iyileştikten sonra onun düşmesi ise o zaman mazeret ortadan kalkmış olacağı için altını yıkama farziyeti tahakkuk edecek. O zaman abdesti de iptal olacaktır. 12. ve son mesele elkana sahibe özür veya bu insan özür sahibiydi. Yani özür sahibi bir kere olmuş idi. فَنْقَةَ اَذْرُهُ Namaz içinde teşehhüdü yaptıktan sonra özür kesilse, özür sahibi olmaktan çıksa. Bu durumda da bu insanın namazı Ebu Hanife rahimullah'a göre batıl olacak, İmam Ebu Yusuf ve İmam da göre geçerli olacak. Zaten diyor ki bütün bu 12 meselede batala salatuhu fi hadihi'l halat kulluha fi kavli Ebi Hanife rahimullah. Bu 12 meselenin tamamında Ebu Hanife rahimullah'a göre bu insanın namazı batır olur. Sil baştan yapması gerekir. Ama Vakar-ı Yusuf ve Muhammed, İmam-ı Yusuf ve İmam Muhammed, Allah onlara rahmet eylesin. Onlar diyorlar ki, temmet salatuhu fi hâdihil mesail külhâ. Bu meselelerin tamamında bu insanların namazı sahiptir. Namazları tamam olmuştur. Şimdi bu zahir rivayet kitaplarında olan metinlerde geçen 12 mesele ittifaki. Ama dediğimiz gibi acaba Ebu Hanife Rahimullah'a göre bu insanların namazının bozulmasındaki etken ne? Burada Ebu Hanife'nin yani kafasında arka planda var olan fikir ne? İşte bunu tespit etme noktasında ise biraz önce söylediğimiz Ebu Said Elberda'i ile Talebesi ebul Hasan el-Kerhi rahimehumullah arasında görüş ayrılığı olmuş. Berda'yı huruç bisun'ihi yani kişinin kendi iradesiyle çıkmasının farzlılığını illet olarak getirirken Kerhi ise tagayyurul vasıf olarak demiş. Bunu isterseniz birinci misalde örneklendirelim. Bakın birinci misalimizde dedi ki teğmüm almış olan bir insan düşünelim. Namazda temimle namazına başlamış ve teşehüdünü yapmış, teşehhüdünü yaptıktan sonra suyu bulmuş. Ebu Hanife rahimullah'a göre namaz bozulur, ittifaki. Peki neden bozulmuştur? Berdai diyor ki, bu Said Berdai rahimullah diyor ki, çünkü bu adam namazdan kendi iradesiyle çıkmamıştır. Da o yüzden bozulmuştur. Ebu Hanife o yüzden namazının bozulduğunu söylüyor diyor. Çünkü son teşebbü yaptı, tamam rükünler yerine geldi ama geriye bir rükün daha kaldı. Nedir o? Hayır selam vermek değil, selam e, vaciptir. E, namazdan kendi iradesiyle çıkması bir rükündür. buradan anladığımız odur diyor Berdai. Dolayısıyla bu insan bunu yapmadığı için namazı otur diyor. E, ama talebesi Ebu Hasan el-Kerhi ise diyor ki hayır, buradan bu çıkmaz diyor. Furuç bisunuhi dediğimiz namazdan kendi iradesiyle çıkmasının farzlılığı böyle bir şey yoktur diyor Ebu Hanife Rahimullah'a göre. E peki niye bu adamın namazı bozulmuştur? Çünkü namaza ilk başladığı hal farklı bir e, mugayyir ile değişmiştir diyor. Bu insan namaza neyle başlamıştı? Temimle başladı. Peki namaz içinde suyu bulduğunda temimin oldu? Bozuldu. Peki ne zamandan itibaren bozuldu? Her ne kadar suyu gördüğü andan itibaren bozulsa da o namaz teceziyi kabul etmediği için başından beri bu kimsenin temimi yoktur. Başından beri bu insanın abdesti yoktur. Bu anlaşıldı diyor. Dolayısıyla namazı abdestsiz başladı ve abdestsiz kılmaya devam ediyor. Bundan dolayı bu adamın namazı bozulur diyor. Yani vasfın değişmesi, namazın ilk halinin farklı bir hale dönmesi. Bundan e, sebep budur diyor. İllet budur diyor. Dolayısıyla huruç bir sonu ihiyip buradan çıkarmak İmam-ı Kerhi'ye göre doğru değildir diyor. Ama Berda'yı göre ise huruç bir sunu idir ki genelde ilmihal kaynaklarımızda e, namazın rükünleri anlatılırken Kişinin kendi iradesiyle namazdan çıkması da Ebu Hanife Rahimullah'a göre rükündür denir. Ama dediğimiz gibi bu ifade direkt Ebu Hanife Rahimullah'tan nakledilmemiş, onun getirmiş olduğu fer'i meselelerden istimbat edilmiş olan bir hükümdür diyelim. Ve böylece bu dersimizde inşallah noktalamış olalım. Hatta dersimizi değil belki sezon dersi olarak final yapalım. Ki arada Ramazan-ı Şerif ayı girdi. Bu zaman zarfında oruca dair meseleler sizlerle paylaşıldı, tekrar edildi. Ancak Eda konusunu bitirebilme adına dedik ki bir ders daha yapalım. Çünkü artık yaz sezonu giriyor. Nasip olursa bir daha Eylül ve Ekim aylarında. Yani medreseler açıldığı zaman, derslere başladığımız zaman kaldığımız yerden devam ederiz. Ama eda meselelerini bitirelim en azından diyerek bu dersi yapmış olduk. Allah nasip ederse önümüzdeki sezonda e, babu ı Kaza-il Fevait diye namıyla e, başlığı olan kaza namazları, kaçmış olan namazların kazası. E, buradan başlayacağız. E, namazın kazası ne demektir? Bir namazın kazaya kalması ne demektir? Fevt etmesine demektir. Veya bir kimse kasıtlı olarak namazını kazaya bıraktığı zaman böyle bir namazın kazası var mıdır yok mudur ki güncel olarak tartışılan meselelerden bir tanesidir. İnşallah bu gibi suallere cevap aramaya çalışacağız. Rabbim muvaffak etsin, Rabbim hayırdan ayırmasın, yanlış yapmaktan cümlemizi muhafaza eylesin, bu vesileyle de ölmüşlerimize Rabbim rahmet eylesin. Ee, inşallah e, bu yaz dönemini hayırlı bir şekilde geçirip tekrardan birlikteliğimizi Rabbim en kısa zamanda nasip etsin. Ve ve velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el fatih